Herkese mutlu günler. Etik Radyo 94.9 Balık Gözü'ndesiniz. Ben Seçil. Ve e, Balık Gözü iki haftada bir e, yaptığımız bir program. Belki hatırlarsınız. Medya ve Nefret Söylemi konuşuyoruz. Geçtiğimiz hafta Ranting Vakfı'nın e, Ocak, Şubat, Mart, Nisan aylarına dair çıkardıkları bir e, medya izleme raporu vardı. E, onu konuşmuştuk Nurana Gavla, Yine Ranting Vakfı'ndan kendisi. E, bu hafta da ee, ...yine birkaç haberimiz var... Ee, ...ardından da Emrah Temizkan var... ...Bir Gün Gazetesi'nden kendisi... Ee, ...konuğumuz... Ee, ...Pelitli'ye gitmişti... ...geçtiğimiz günlerde... ...onunla ilgili bir gözlem... E, ...konuşmuş olacağız... ...hoş geldin Emrah tabi... Hoş bulduk merhabalar... ...merhaba... Ee, ...ve böylece balık gözünü de açmış olalım... ...evet ilk haberimiz... ...geçmişten günümüze azınlık okulları... ...raporu açıklanıyor... ...başlığını taşıyor bugün... Ekim 2011, Mayıs 2013 arasında e, yürüttüğü geçmişten günümüze Azınlık Okulları Sorunlar ve Çözümler adlı e, bir araştırma var tari Tarih Vakfı'nın ve bu araştırmayı bir rapor haline getirmişler. E, hem eğitimi hem de Türkiye'deki eşitsiz uygulamalarla insan hakları ihlalleri alanına ilişkin eleştirel düşünceyi destekleyecek çalışmasını kamuoyuna sunmaya hazırlanıyor demişler. E, bu çalışmada neler olacak Türkiye'deki Azınlık Okulları? ...geçmişten günümüze gelen sorunlarını... ...görünür kılmayı amaçlamışlar ve... ...Türkiye'de insan haklarına, kültürel haklara saygı... ...ayrımcılıkları azaltan demokratik bir eğitim anlayışının yerleşmesini... ...ve buna ilişkin tartışmalarında... ...demokratik bir zeminde yapılabilmesini kolaylaştırmayı hedeflemişler. Ee, yine... Bu rapor 19. yüzyıldan 20. yüzyıl başlarına kadar Osmanlı Devleti'ndeki Ermeni, Rum ve Musevi okullarının durumlarını eğitimin merkezleşmesi ve modernleşmesi çerçevesinde Anlatıyor ee, ve özellikle tevhidi tedrisat kanununun çıkarılmasından günümüze azınlık okullarının yaşadığı sorunlar ve çözüm önerilerini içeriyormuş. Uluslararası İnsan Hakları Hukuku alanında uzman Nurcan Kaya tarafından kaleme alınmış bu rapor ve yardımcı doçent doktor... Selçuk Akşin Sömel'de yazmış. Tarih Vakfı tarafından üç cilt kitap olarak yayınlanan rapor. 19 Eylül'de e, yani bu hafta içinde Perşembe günü İstiklal Caddesi'ndeki aynalı geçitte düzenlenecek bir basın toplantısıyla Türkiye Kamuoyuyla paylaşılacak. E, yine dediğimiz gibi başlığı tekrar hatırlatalım. Geçmişten günümüze azınlık okulları sorunlar ve çözümler olacak. Tam da okulların açıldığı sırada belki... E, Herkese katkısı olacak bir rapor o yüzden görmek faydalı olabilecektir dediğimiz gibi 19 Eylül'de yapılacak bunun toplantısı ve bu ilk haberimizdi bir başka haberde. Aslında LGBT savunucularının e, gurur duyarak açıkladıkları bir haber. E, Tarlabaşında 13 Eylül'de Cuma günü bıçaklı saldırıya uğrayıp yağmalanan trans bir kadın vardı Didem. Failleri İstanbul LGBT aktivistlerinin çalışmaları sonucunda yakalanmış. E, Didem yaşadıklarını şöyle anlatmıştı e, basına genelde. İki müşteri e, aracı iki kişi müşteri olarak geldi ve arabalarına bindim. Kasımpaşa'da arabalarını park ettiler. Öne geç dediler. Öne geçmemle beraber bıçağı boynuma dayayıp gasp ettiler. Seni öldüreceğiz diye tehdit ettiler. Tecavüz etmeye yeltendiler ve darp ettiler. Boynumu kesip sokağa attılar demiş. Ee, i̇ki küçük sıyrıklarla kurtulmuş. Ee, ve ardından da polis se anlatmış Diidan bütün bu olanları. fakat polis te burada bir çelişki yok mu deyip ilgilenmemiş elbette. Ve yine bu anlatılanlara duyarsız kalması üzerine polisin İstanbul LGBT aktivistleri harekete geçmişler ve yine yanlarına kamerada alarak polis merkezine ikinci kez gittiklerinde Didem'in ifadesi böyle alınmış. Ve e, bunun üzerine de Didem'i öldürme teşebbüs eden ve de, tecavüz girişiminde bulunan e, kişilerin birkaç saat sonra yakalandığı da gelen haberler arasında şimdi de nöbetçi mahkemeye çıkarılmışlar. E, ne kadar iyi bir haber e, bilemeyiz ama en azından bir sonucun alındığı e, haberlerden bir tanesiydi bu da. Ve başka bir haberde. E, Evli ailesine linç girişimi e, gerçekleşmişti. E, geçtiğimiz sene Ramazan ayında olmuştu. Bu da Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı sürgü bel beldesinde olmuştu. Ve bir tartışmaydı bu da Ramazan ayında Alevi aile saldırıya uğramıştı. E, ve Mesele aslında e, davulcu ve aile arasında geçiyordu. E, aile rahatsız olduğunu söylemişti çok fazla davul sesinden. Özellikle kapılarının önünde vurulduğundan bahsediyordu çünkü. E, ama davulcu öyle bir şey olmadığını söylemişti. Ve ardından bütün mahalleli ailenin evine basmıştı. E, ve bununla ilgili olarak da sanıklardan birinin ifadesi alınmış. Bu dava devam ediyor hala. E, ve yine... Hukukçu e, avukat, avukatı artık mahkemenin tarafsızlığını yitirdiğini öne sürerek salondan ayrılmış. Sanıklardan Leyla Evli de avukatı olmadığını ifade vermek istemediğini söylemiş. E, daha sonra ifade veren 16 sanık suçlamaları reddedip beraatlerini istemişler. Şimdi de duruşma 11 Aralık'a ertelendi. E, ve... Bununla ilgili olarak 28 Temmuz'da gerçekleşmişti bu olay. Alevi ailenin saldırıya uğradığı da, iddiasına ilişkin aralarında aile fertlerinin de bulunduğu 58 sandık hakkında dava açılmıştı. Biz de balık gözünde konuşmuştuk bunu daha önce evli ailesiyle de. Evet. Ve başka bir habere geçelim. İsveç'te ırkçılık karşıtı bir kampanya başlamış. İsveç'in en büyük iki gazetesi, iki gazetesinin ee, başlatmış bu kampanyayı ırkçılık, ayrımcılık ve ön yargı e, ön yargı karşıtı bir çağrıyla e, duyurmuşlar. Ülkenin önde gelen 489 önemli kişisi tarafından imzalanmış ve İsveç hepimiz için ve hepimize yeter başlıklı Çağrı'da şöyle sözler varmış, artık konuşma zamanı geldi, kimsenin ne dini, ne ırkı, ne cinsiyeti, ne de özrü nedeniyle dışlanmadığı, herkesin vatandaş olarak eşit değere sahip olduğu bir İsveç için konuşacağız demişler ee, ve bu çağrıyı da yapmışlar İsveç'te. İsveç'te yakın zamanda e, aslında başı kapalı insanları görmek ister miyiz ee, gibi bir uygulama, e, pardon bir e, oylamayla e, duymuştuk ismini bu da onun üzerine yine başka bir açıklama olmuş ırkçılık karşıtı kampanya evet kısa bir müzik molası verelim aslında çok fazla habere boğulmuş olduk sen de dersin Emre kesinlikle kesinlikle peki o zaman bir <gülüyor> müzik molası diyeceğiz bütün bunların üzerine ardından çok da iyi olmayan haberlerimizde yine e, devam edeceğiz Tim dinleyelim it happens every time And it happens every time If my love she leaves me behind Yes, it happens every time The sorrow makes me lose my mind If she don't leave Stay mine Your loving makes me feel so fine And someday baby you'll find My love was gentle and kind Someday you'll know that leaving me was wrong But don't Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Timbalt'i dinledik. Emrah'ın da sıkıntısı biraz geçmiş oldu. Belki bunun üzerine. <gülüyor> Müzik. Müzik iyidir. <gülüyor> Müzik iyidir dedik. Ve ee, şimdi başka bir haberimiz var. Elbette. İster misin bilmiyorum ama. Lütfen lütfen dinlemek isterim. E, nefret söylemi, truva, truva atı başlığını taşıyor bu haber. Yeni Akit gazetesinden bir haber, 2-3 günlük. E, uzmanlar diyerek girmişler habere, demokratikleşme paketinde yer aldığı iddia edilen, e, iddia edilen de burada tırnak içine almak mühim galiba. Nefret söylemi yasasıyla ilgili uyarılarda bulunmuşlar. Nefret söylemi teriminin bir truva atı olduğunu söylemişler ve... <gülüyor> Şimdi o uzmanların kim olduğuna bakarsak değişik kanallar yoluyla kanun yapıcıya terkinlerde bulunulduğunu e, söyleyen kültür genetik araştırmaları düşünce ve teşhis platformu onursal başkanı Deniz Şar'ın ifadesiymiş. Bu e, nefret söyleminin bir turu atı olduğundan bahsetmiş. E, Türkiye'de nefret söyleminin önerilmesi, çıkartılmaya çalışılması uluslararası siyonizmin bir ...kurgusu e, olduğunu... ...söylemiş kendisi. Türkiye'de nefret söyleminin yalnızca Müslümanlara... ...İslam tarafında olanlara karşı... Üre, e, ...üretilen bir... ...hadise olduğunu da söylemiş. Eğer böyle bir yasa çıkarsa... ...Siyonist localara yapılmış en büyük... ...iyilik olur demiş. Bu e, ne çektin... ...Siyonistlerden demek isterim... ...aslında e, buna ama... E, bunun dışında e, yani nasıl bir uzmanlığı olduğunu da bilmiyorum ama Deniz Şar eğer tabii ki bağlanmak isterse bir gün balık gözüne kendisiyle de konuşmak isteriz bu meseleyi. Türkiye nefret söyleminin yalnızca Müslümanlara uygulandığını söylemiş. Bundan önce saydığım ve bundan sonra sayacağım haberler bu meselenin neresine denk geliyor kendisine sormak isterim. Burada da böyle bir parantez içinde açıp soru işareti e, bırakmış olalım. Dediğimiz gibi e, böyle bir açıklama yapmış <gülüyor> ve başka bir habere. Geçeceğiz bunun üzerine arıncn bir açıklaması var nefret söylemi yasası çıkıyor her ne kadar Deniz şar istemese de bu yasayı her ne kadar siyonizmin bir hizmeti olacağını söylese de e, Tabii nasıl çıkacağını dair de soru işaretleri var Diğer tarafta e, En azından herkes bir e, huzursuz olduğunu ifade etmişti nefret suçları ile ilgilenen e, yasa kampanyası yürütücüleri de e, arıncın açıklaması da yine bir nefret suçları tanımı üzerinde ...üzerine gitmiş. İnsanın kimliği, dili, dini, rengi, ırkı, felsefesi, düşüncesi ve yaşam biçimi dolayısıyla kimse yargılanamaz demiş. Ee, şimdi nefret suçunu da e, özellikle tanımlayacağız ve eğer herhangi bir suç e, nefret saygı ile işlenmişse yüzde elli oranında o ceza mutlaka arttırılacak demiş... Ee, bakalım nefret suçları yasası çıkacak ama nasıl çıkacak ee, onu da merakla bekliyoruz. Uzun yıllardır konuşuluyor nefret suçları yasasının çıkması ama evet. türlü somut bir adım atılmadı. Evet ve yani şimdi somut aşamaya gelindiği konuşuluyor ama işte ne kadar tatmin edici olacak ya da bu nefret suçları yasası dönüp dolaşıp e, acaba başka bir e, şeye sebep verir mi gibi endişeler. Herkes de hasıl tabii. Ki acaba önce hükümet kendini yargılayacak mı nefret suçları yasasından? Evet. Ki en büyük nefret suçunun sebebi diyor Evet işte aslında bütün bu nefret suçları tartışması da e, biraz buraya geliyor yani hani kimileri de dönüp sadece Müslümanlara yönelik nefret sözüni var. E, o yüzden bunu buradan değerlendirmek gerekiyor diyor. Halbuki böyle çoğulcu bir yasa çıksa e, belki her şey daha çok yoluna girebilirdi düzar diyecek kesin ama. Grant'in <gülüyor> e, Dink ödülleri verildi. Buraya geçebiliriz galiba artık seninle de seninle de zaten Hrant ile ilgili konuşuyor olacağız bir tarafından bağladığımız konuya. Hrant Dink ödülleri bu sene cumartesi anneleri cumartesi insanlarına verildi ve Sırbistan'dan da Natasa Kandić aldı ödülü. Yine oldukça kalabalık ve coşkulu olduğu konuşuluyor ödül töreninin ve özellikle bu sene... ...daha da siyasi bir hale büründüğü... ...söylenenler arasında... Ee, ...gelen konuklar... E, ...arasında da... ...Görünmez Çocuklar Derneği... E, ...Türkiye'den Emek Bizim Platformu... ...İstanbul Bizim Platformu... ...Engellerin Ötesinde Derneği... E, ...tarafından kurulan Bremen... ...Mızıkacıları Perküsyon Grubu varmış... ...Boğaziçi Caz Korosu... ...topluluğu vardı... E, ...Taksim Platformu vardı... ...Gezi Parkı Kütüphanesi oradaydı... E, ve Birçok insan da e, yine oradaydı. E, bu sene de ödül cumartesi annelerine gitti. Dediğimiz gibi e, ödülü e, cumartesi anneleri adına alan Hanım Tosun, İkbal Aran ve Emine Ocak'tı. Ve yine e, Natasya Kandiş'e de ödülü İsmail Beçikçi ve Ali Bayramoğlu verdi. Kendisi ni, diyalog, barış ve empati temelinde Türkler ve Erminler arasındaki ilişkileri geliştirmeye adamış e, bir insan olması sebebiyle e, verdiler bu ödülü de. Bu seneki jüride de yine Timothy Garton'un eş, e, İsmail Beşikçi Rakading, Costa Gavras, Nilüfer Göle diye giden e, bir liste var. Bunun dışında konuşacağımız başka bir mevzu tabii ki. İstihbarat daire e, başkanı Engin için özel kalem Müdür müdürlüğüne Muhittin Zenit'in atanmış olması. Böylece adları Dink suikasti ile de duyulan iki istihbarat görevlisi en tepe noktaya böylece ulaşmış oldu. Agos gazetesinin bir haberiydi bu da. Geçtiğimiz haftalarda e, çıkan duyduğumuz ve bugün de aslında dava görülüyor. Şu anda bir kayıt program dinliyorsunuz e, ama tam da bu sıralarda dava başlamış olacaktı. Ve e, Dink ailesinin bugünkü davayla ilgili e, bir açıklaması oldu. Dün e, Dink ailesi Çağlayan'daki duruşmalara katılmayacaklarını e, artık açıkladılar. E, sebep olarak da yalanın su gibi içildiği, zorbalığın e, ekmek gibi yendiği, yaşam hakkı, insan hakkı, doğruluk, dürüstlük, hak ve hukukun ayaklar altına alındığı ifadelerine yer verilen e, açıklama bu. Genel olarak Dink ailesi bundan böyle bizlerle alay eden devlet mekanizmalarının oyununa alet olmayacak ve cinayet davasının yeniden görülmeye başlanan duruşmalarına katılmayacağız. Daha fazla kirlenmemek adına, adına yalanın su gibi içildiği, zorbanın e, ye, ekmek gibi yendiği bu davada o, olmayacağız. O duruşma salonlarına da artık girmeyeceğiz demişler. Hrant e, Dink'in katledildiği günden bu yana Türkiye'de sistem yargısıyla kolduğuyla asker ve sivil Bürokrasisiyle siyasi kurumlarıyla bizlerle adeta alay etti diyorlar bu açıklamada. Bizler olduğumuz ve olmamız gereken yerde olacağız öyle ya da böyle devlet eliyle sopasıyla copuyla bombasıyla öldürülenlerin yakınlarının yanında daha değil iyinin kavgasında. ''Salonlarda değil, sokaklarda, caddelerde ve meydanlarda. insanına vicdanına inandığımız bu toplumun içinde ve onlarla birlikte bu vicdanı temsil eden gerçek adaletin tecellisi için mücadele eden vazgeçmeyeceğiz.'' demişler açıklamalarında. Ve e, zaten bugünkü dava içinde bir çağrı vardı. Hrant'ın e, arkadaşları Hrant için, adalet için yine Çağlayan'a çağırdılar. Herkesi Hrant Dink'in kamu görevlilerinin yardımıyla yönlendirilmesiyle öldürüldüğü ancak gerçek sorumluların hala yargı önüne çıkmadığı davadan bahsediyoruz demişler. Süreç malum mahkeme bir örgüt bulamadı e, fakat biz adalet nöbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz demişler. İstihbarat haberine tekrar bir dönersek belki detayları son kez vermek için e, Dink cinayeti sırasında Afyon İstihbarat Müdürlüğü yapan... E, Engin Dinç var. Cinayet kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları İnceleme Komisyonu tarafından da dinlenmişti. E, Dinç komisyona verdiği ifade de cinayet ihbarını alınca İstanbul Emniyet Komisyonu tarafından e, İstanbul e, Emniyet Müdürlüğü'nü aradığını, Hayali de cinayetten vazgeçirmeye ikna etmesi için Tuncel'le konuştuğunu söyledi. Dinç yine komisyonda verdiği ifade de biz görevimizi yaptık aynı günün. İstanbul İstihbarat Müdürünü de arayarak konuyu aktardım. Ses getirici eylem denildiğinde bunun ne olduğu bellidir dedi. Ve Dinç Tuncel'in ihtiyaçlarının karşılanması için talimat verdim. Bunlar istihbarat teknikleridir ve bu tür yöntemler kullanılır. Gerekirse koçum deriz, gerekirse e, makam arabası veririz demiş. Evet dava bu durumda aslında. Bugün çıkacak e, sonucun ne olacağını da... Bilmiyoruz ee, ama Dink ailesi en azından bu konuyla ilgili bir karar vermiş e, özellikle. Ve artık davalara katılmayacaklarını söylemiş. Ve şimdi Emra seninle konuşmaya başlayacağız. Ee, Ogün Samast'ın e, köyü aslında Pelitli. Evet. E, Dink cinayetinin de e, kendisi katili aslında. Aynı zamanda Yasin ayarında sadece. Ogün Samast'ın Yasin ayarında memleketi Pelitli. Evet. Biraz orada neler gördüğünden başlayabiliriz belki. Şöyle anlatayım. Hırat Dink'in doğum günü nedeniyle biz Pelitli'ye gitmeyi tercih ettik. Daha doğrusu yola çıkış noktamız şuydu. Pelitli'nin gençlerini tanıyalım. Pelitli'nin gençleri ne yapıyorlar ne diyorlar nasıl yaşıyorlar. Bunu biraz anlamak ve anlatmak istedik. O yüzden Trabzon'a Trabzon gittik. Pelitli'ye gitme önce tabii ben tek başıma gitmeye açıkçası biraz çekindim. Muhabir olarak ve İstanbul'dan gelmiş bir şekilde. Nasıl bir tepki göreceğimi bilemiyordum. Trabzon'un iki arkadaşımla beraber gittim Petitli'ye. Ee, Öncelikle bize Petitli'de orada Trabzon'daki tanıdıklarımız bir bakkal önerdiler. Bir bakkalla konuşmamızı önerdiler. Ee, Osman Karı Osmanoğlu'yla. Kendisi aynı zaman tiyatrocu ve e, 7 yıldan beri tiyatrocu. 2006 yılında Hagop Baronya'nın yazdığı ba Bağdasar Kardeş adlı oyunla tiyatroya başlıyor. Ve bu Bağdasar Kardeş oyunla e, "Hranting Ürikası'nın iki ay öncesine başlıyorlar. Hagop Baranyan da Osmanlı zamanında yaşayan bir Ermeni bir Hagop Baranyan bu oyunu yazıyor. İlk zamanları tabi Frantik Süyüksülyan'dan sonra Trabzon'un çok büyük tepki alıyorlar bu oyunu oynadıkları zaman. Burada bunu oynayamazsınız diye bir, bir kısmına tabi destek veriyor. E, ve Trabzon oynamaya devam ediyor ve kapalı bir oynuyorlar. Daha sonra İstanbul'da oynuyorlar, Ankara'da oynuyorlar. Kendi Pelitli Osmanlı Osmanlılı ve e, beni burada herkes anlıyor nasıl bir insan olduğumu bildiği için bana tepki göstermiyorlar diye anlattı. Biraz ondan Pelitli'yi anlatmasını istedik. Pelitli nasıl bir yer? Bu, buradaki insanlar e, bize tanıtır mısın dediğimizde. E, nüfusun orta yaşlı olduğunu, çoğunluk Parti sempatizanı olduğunu, tabii kendi gözlemi. E, Pelitli Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne yakın bir yer. O yüzden öğrenciler de çok fazla. Bu yüzden kiraların çok arttığını, öğrencinin fazla e, Pelitli'yi seçtiği eve çıkmak için bunları anlattı. O gün Samast... Yakalandıktan sonra huzurlarının kaçtığını, medyanın ve polisin sürekli de olduğunu, sürekli sorguya geldiklerini, herkese sorguladıklarını anlattı. O gün Samasta bir tanıyordum, ben de tanıyordum diye ekledi. Sonuçta bizim mahallemiz insanı sima olarak da olsa biliyordum. de kimileri O gün Samas kahraman ihlaltı, ben bunu anlayamadım diye ekledi. Daha sonra Peritli'nin gençini gittik, esas istediğimiz Peritli'nin gençleriydi. Bir internet kafeyi seçtik Pelit'in gençleri konuşmak için. İnternet kafede yaşları 15 ile 18 arasında olan 4 tane gençle oturduk ve onlardan biraz kendilerini anlatmalarını istedik, ne yaptıklarını anlatmalarını istedik. Daha sonra aslında amacımız biraz o gün samastı onlardan dinlemekti. O gün samastan yani hranting cinayetinden sonra de neler olduğunu onlardan dinlemekti. Eee Pelitspor'da oynuyorlarmış hepsi. Öncelikle onu mutlaka üstüne basa basa söylediler. Biz de o gün Samaz gibi pelitis oynadık diye eklediler. E, o gün Samazsan o gün abi diye bahsediyorlar. E, Yasin elden Yasin abi diye bahsediyorlar. E, hepimiz tanıyorduk. Buranın çocuklarıydı. O gün Samaz di kandırdılar diye düşünüyorlar. Hepsi e, bu konuda hem fikir. O gün Samaz kandırırlar. Öyle bir insan değildi. Onu kandır bu suyu kast işlettiler diye anlattılar. E, biraz da bir gezi parkı olayını da sorduk gelmişken neler düşünüyorlar onları yakın tanımak için. Açısı Aldığımız tepkiler biraz beklediğimiz yöndeydi. Başbakanın gezi dönemindeki yaptığı açıklamalar biraz çocuklar tarafından benimsenmiş ve o açıklamalar birebir bize aktarıldı. Hmm. Polisin doğru davrandığını, biber gazının yerinde kullanıldığını, polise taş atılmasa polisine böyle davranmayacağını söylediler. Medyanın güzelliği diyelim. Bu Medyanın kadar. güzelliği evet. Medyanın... E böyle bir etkisi olmuş. Zaten hangi kanalları, hangi yayınları takip ettiklerini sordukumuzda sadece TRT ve TRT Haber izlediklerini söylediler. Bu da bizim için önemli bir detaydı. Evet. Zaten bu notları nasıl aldıklarını orada anlamış olduk. Yani sosyal medyadan da muhtemelen zaten bir şekilde başka türlü kanallar üzerinden devam ediyorsun o şeyleri izlemeye. Yani bir alternatif yayın camiası elbette var. Ama hani onu izlemezsen onu görmezsen de. Takip edene biraz da evet, Takip etmeyene de bu şekilde. Peki Hrantli'nin cinayetiyle ilgili ne söylüyorlar? Yani hani yanlış bir meseleydi tabii falan gibi bir şey söylediklerini gördün mü? Açıkçası ben daha sert bir tepki bekliyordum. İşte evet... O gün Sabah doğru yapmıştı. Hrantin'in öldürmesi gerekiyordu. Türklüğü aşağılamıştır gibi bir tepki bekliyordum. Yani biraz benzer bir tepki aldım ama o kadar sert değildi. Şöyle söylediler. E, her ne şekilde olursa olsun bizde öldürmek yoktur. Biraz Müslümanlık temelli gittiler. Müslümanlıkta öldürmek yoktur. Bizim Müslümanız ve Müslüman kimseyi öldürmez. Ermeni bile olsa diye eklediler. E, o benim için önemli bir detaydı. Ermeni bile olsa diye eklemeleri biraz onların e, zihinlerini okumak için faydalıydı açıkçası. Evet. Öyle yani yaptığı yaptığın doğru bulmuyorlar, kandırıldığını düşünüyorlar ve açıkçası bir insan öldürmenin Müslümanlık temelinden olmayacağını vurguluyorlar. Enteresandı. Ve yani aslında işte Pelitli'nin yani bunu böyle tek bir yere indirgemek elbette doğru değil ama Yorgun Samast'ın biraz oralı olması sebebiyle bir Pelitli konuşması e gerçekleştirdiniz siz de aynı zamanda. Evet. E, genel olarak peki bakkal e, ve çocuklar dışında insanlarla konuştun mu? Neler oldu? E, i̇nsanlarla konuştuk biraz perit anlamak için insanlarla konuştuk. Açıkçası bu konuları herkese de çok e, anlattıramadık, anlattıramıyoruz da bu çocukları da biraz anlattırmak kolay olmadı. Trabzonlu arkadaşlarım sayesinde biraz bana da konuşuyor. Çünkü İstanbul'dan geldim ve gazeteci olduğumu duydukları zaman açıkçası Hı -hı. çekiniyorlar. Ve bu nerede yayınlanacak? Başımıza bir iş gelir mi diye çekinler Biz de Hiçbir şekilde zaten isim kullanmayacağımızı söyledik? Onlar da isminin çıkmasını istemediler. Ee, ya biraz Peritt'in açısı e, bu konudan konuşmaktan da çok sıkılmış. Zamanında polise çok ifade vermişler, medyaya çok konuşmuşlar. Evet. Ee, biraz sıkılmışlar ve Peritt'in o gün samanla alınamasını istemiyorlar açısı. Her ne kadar onu kahraman eden, kahraman ilan eden insanlar çoğunlukta da olsa Peritt'in böyle alınamasını istemiyorlar. ...böyle bir durum var Pelitti'de... ...kentsel dönüşümü biraz... ...şu anda kentsel dönüşüme verdikleri tepkiyle alınmak istiyorlar... Hmm. çimento fabrikası yapılmak istiyormuş Pelitti'ye... ...buna karşı çıkıyorlar ve fabrika galiba yapılmayacak... ...son, son aşama öyleydi... ...yargıda hala... Evet. de bambaşka bir şey... ...devam ediyor galiba belki... ...onu söylemek lazım biraz buradan... ...konuşmak istiyorlarsa eğer... Ee, ...peki... ...o zaman eklemek isteyeceğin bir şey var mıdır senin... Bütün bunlara yani evet. Dink davası davasıyla beraber de düşününce yani hiçbir şekilde ile de e, belki kıyaslamamak gerekiyor mevzuları. E, sen bir gazeteci olarak ne düşünüyorsun bütün bu dava süreci ve şu an olan bitenlerle ilgili? Ya şöyle söyleyebilirim ben açıkçası bugün e, DİNK ailesinin açıklamasını okudum ve biraz e, DİNK ailesinin düşündükleri benim kafamdan geçenlere yakın gibi geldi. Yani burada uzun zamandan beri bir müsamere oynanıyor ki Dink ailesi de birebir bu tabiri kullanmış. Ve bugün İsmail Saymaz'ın da güzel bir analizi var radikalde. İsmail Saymaz da Dink cinayeti dönemindeki Devletin farklı kademesindeki memurların şu anda nerede olduklarını, e, Muammer Güler'den Celalettin Cerrah'a kadar, işte senin az önce anlattığın Muhittin Zenit'e kadar e, kimin nerede olduğunu çok güzel anlatmış. Bu herhalde biraz da hem dava sürecini hem de e, Türkiye'de yargın nasıl işlediğini ve Türkiye'de devletin bu tarz durumlarda nasıl davrandığını Gözlerini sermesi için güzel bir analiz diye düşünüyorum. Din kalesi de zaten bunun farkında... ...buna göre bir açıklama yapmış. Hmm. Bilmiyorum açısı benim çok umudum yok. Yani özellikle... Analizde de gördüğümüz kadarıyla... Son olanlardan, son olanlardan sonra. Kimlerin nereye geldiğini gördükten sonra açısı çok umudum yok. Yani. Ee, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Geldiğin için ve katkın için. Ben herzete. teşekkür ederim. Ee, Balık Gözü günlük bu kadardı. Eğer tekrar dinlemek isterseniz kaydı balıkgözü.thumblr.com adresine bakabilirsiniz siz de. Davanın sonucunu e, bekliyor olacağız. Belki de öğrenmiş e, olacağız bugünkü davadan da neler çıktığını siz bunları dinlerken. Şimdilik böyleydi dediğimiz gibi. Hoşçakalın. Hoşçakalın.